Evet kaldığımız yerden devam ederim. Ne demiştik en son cümlesinde ve dalaletu'l-iltizam İbnü'l-Semin rahimehullah diyor ki ve dalaletu'l-iltizam mufidatun cidden li, li talebe'l-ilmi. İza tedberl ve vefakahu Allahu Teala fehmen li'l-celaazimi. Delaletu'l-iltizam ilim talebesi için çok önemlidir. Allah Subhanahu ve Teala eğer onu muvaffak kılarsa. Tamam فَاِنَّهُ بِذَٰلِكَ يَحْسُلُ مِنَ الدَّلِيلِ الْوَاحِدِ عَلَى مَسَائِلَ كَسِغَتٍ Eğer bu kişi bunu fehm ederse, Allah bunu nasip ederse bu kişi tek bir delille birçok meseleyi ne yapar? Elde eder. Biz de ne dedik? Bunun semerlerini hemen biz verelim, anlatalım. İnşallah bunu görelim. Mesela دَلَالَتُ تَدَمُّنْ دَلَالَتُ الْمُطَابَقَ دَلَالَتُ iltizam Eee... Bunlar bize ne gibi semere veriyor bu isim sıfatlarda. Şimdi burada Allah Subhanahu ve teala mesela ayette ne buyuruyor? Kullu şeyin halikun illa ve Her şey helak olacaktır. Ne? Ancak onun yüzü hariç. Değil mi? Her şey helak olacaktır. Ancak onun yüzü hariç. Diyoruz ki bu ayette Yüz sıfatı var Allah subhanahu wa ta'ala. Muhalifler bize ne diyor? Diyor ki bu ayetin nasıl tefsir ediyorlar? Diyorlar ki her şey helak olacaktır ancak zatı hariç. Ayetteki o yüz kısmını ne diye söylüyorlar? Her şey helak olacaktır ancak zatı hariç. Yüze zat diyorlar. Yüz sıfatını zaten kabul etmiyorlar. Peki bizim ehli sünnet alimlerimize bakıyoruz, müfessirlerimize bakıyoruz, i̇bn Kesir gibi, başkaları gibi. Onlar da buna yüz diyor. O zaman onların elinde iki şey koz oluyor tabir sahesi. Birincisi diyorlar ki bize, siz Allah'ın yüzü mü baki kalacaktır diyorsunuz, yoksa zatı mı baki kalacak? Yani her şey helak olacak. Şimdi bu ayet Kasas'ta, Kasas 88'de. Her şey helak olacak. Allah'ın yüzü hariç böyle mi diyoruz? Sadece yüzü mü kalacak? Yoksa her şey helak olacak Allah'ın zatı hariç mi? Allah'ın zatı hariç. Ehli sünnet de böyle diyor. Ehli sünnet dışındaki fırkalar da böyle diyor. Ama işgal ne? Ehli sünnet diyor ki tamam. Siz böyle diyorsunuz ama bu size red diye. Neden? Çünkü siz yüzü zat diye tevil ettiniz burada. Ya deyin ki her şey helak olacak Allah'ın yüzü hariç. Zatı demeyin. Zatı da helak olacak ama yüze hariç gibi mesela. Ya böyle deyin. Ya da yüze zat diyorsanız şunu kabul edin ki siz tevil ediyorsunuz. Bu birinci yaklaşımları. İkinci seleften birçok kişi diyorlar. Hatta ehli sünnet müfessirlerinden de birçok kişi buradaki yüze zat diyor. E siz ehl sünnet alimlerimiz tevil de yapmıyorsunuz. Yapmıyor diyorsunuz diyorlar. Heh. O zaman e, cüzdü söyleyip küllü mü kastediyorsunuz? Şüphesiz. Maşallah. Ama e, bunu şimdi biraz daha tafsili anlatacağız. Aynen öyle ama. Tamam. Şimdi. Kullu şeyin halikun illa vecihehu. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Biz ehli sünnet olarak ve diğer fırkalar da bu ayet için yüzü baki kalacaktır diye insanlara anlatıyoruz. Ve öyle anlatmak yani yüzü baki kalacaktır. Yani zatî kalacaktır diyoruz. Yani yüzü söylüyoruz. Yüzü baki kalacaktır. Burada yüz sıfatın ispatı vardır. Ama tavsile gidip anlattığımız zaman zatı baki kalacaktır diyoruz. Hatta bize soranlara sadece yüzü mü baki kalacak? Diyoruz ki hayır. Allah Azze ve Celle'nin kendisi zatı baki kalacaktır. Diyorlar ki o zaman siz tevhül ettiniz. Tamam. Şimdi bu bir işgal. Şimdi bak. Tabi işgal gibi görünüyor. Hiçbir işgaliyeti yok. Şimdi göreceğiz inşallah. Bu insanlarla biz, yani bize bu türlü yaklaşan kişilerle biz nasıl ilmi muamele yaparız? Nasıl ilmi e, e, yani e, tabir sahihse hangi platformda konuşuruz biz, çakışırız? Hangi e, meseleyle yaklaşırız bu olaya? Hangi mevzu ele alarak yaklaşırız? Çıkış noktamız ne olması lazım? Bunu yakalarsak olaya çözeriz. Öncelikle deriz ki sen, yani böyle diyen bir insana deriz ki öncelikle sen delaletleri kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Birinci soru. Yani delaletü tadammun, delaletül mutabaka, delaletül iltizam. Böyle bir şeyi kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Şimdi şüphesiz ki ediyorum diyecek. Çünkü bunu diyen insanların alimleri de bunları kabul eden bir şey. Bu zaten bedehi tamam aklın zaruri olarak delalet ettiği bir şey. İkincisi Kur'an de delalet ediyor. Sabahtan beri de bunları zaten ne yapıyoruz? Anlatıyoruz, ispatladık. Şüphe yok ki bu kabul edecektir. Çünkü bunun kabul edilmesi aklen. Lugaten. Şer'en. Ne? Zaruru bir şeydir. Tamam Şimdi ayeti yazalım. Bu mutabakatla ele alalım. Gösterelim bunu. Şimdi. Her şey helak olacaktır. Şimdi önce ayetin Arapçasını yazalım. Kullü şeyin he Likun illa vecehehu. Tamam. Her şey helak olacaktır. Yüzü hariç. Şimdi her şey helak olacak. Yüzü hariç. Pardon. Her şey helak olacak. Tamam. Pardon. Her şey şey helak Olacak. Yüzü hariç. Burada da toplu bir mana verelim. Veya e, tersten verelim cümleyi. Daha mı Türkçesi hoş olur. E, onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Başka her şey helak olacaktır. Tamam. Cümle. Veceh. Yüz burası zaten. Yüz. Tamam veceh Şimdi ehl sünnet olarak biz dedik ki bu ayette yüzün ispatı var. Ancak Allah subhanehu ve teala'nın helak olmayacak olan zatıdır. Yüzüyle beraber nedir? Zatıdır. Şimdi, delaletul mutabakat olarak olaya bak. Şimdi ayete baktığımızda iki nokta var. Birincisi yüz değil mi? Birincisi yüz Birincisi yüz. Doğru mu? İkincisi de helak olmaması. İlla yani helak olmaması. Tamam mı? İkinci kısmı. Şimdi mutabakat yoluyla, mutabakat yoluyla, neye delalet eder? Mutabakat yoluyla, delaletin mutabakat yoluyla, hem Allah'ın yüzüne, he? bu ayet, bu lafızlar, hem Allah'ın yüz sıfatına, hem de helak olmamasına delalet eder. Muta delaletül mutabaka neydi? Bir lafız var veya bir cümle, manaya delalet ediyor. O manaların bütününe, de, bütününe delalet etmesi olayına ne denir? Delaletül mutabaka. Şimdi, delaletül mutabaka olarak baktığımızda her şey helak olacak, her şeyin helak olması. Allah'ın yüzünün var olması ve Allah'ın yüzünün helak olmaması. Mutabakat yoluyla bu üçüne delalet eder. Değil mi? Bu cümlenin lafzı. Hı. Doğru mu? Tadammun olarak tek başına Allah'ın yüzüne helak ve tek başına helak olmamasına ve tek başına onun yüzünden başka her şeyin helak olmasına da tek başına nasıl delalet eder? Tadammun olarak delalet eder. Doğru mu? Hı. Hı. Yine Allah Subhanahu ve Taala'nın Zatının baki kalmasına da ne olarak? iltizam denir. Neden? Çünkü yüz neye tabidir? Yüz zata tabidir. Allah subhanahu wa hangi sıfatlarındandır yüz? Fili sıfatlarından mı? Zati sıfatlarındandır. Tamam. Yüz yani zata, yüz zattandır. Zata tabidir. O zaman zorunlu olarak ne? Zata deler dediler. O yüzden ehl-i sünnet alimlerini... Tabir sahilse bu miskinler anlayamıyor bu noktada. Şimdi Ehl-i Sünnet alimlerinin genel olarak külli olarak her zaman her yerde her, her platformda ortaya koydukları külli e, bedehi olmazsa olmaz kaideler var ve bunlarla daima meseleyi ele alır Ehl-i Sünnet alimleri. Ama bunlar bütün bunları göz ardı ederek sadece bir cümleyi alıyorlar Ehl-i Sünnet'ten. Mesela İbni Kesir'in dediği gibi yüzüne zat diyor mesela. Diyor ki bak sizin Selef de ne yaptılar? Tevletler. Halbuki Tefsir ilminde de delaletü tadamun iltizam mutabaka diye olay tefsir ilminin e, önemli kurallarından bir tanesidir. Onlar işte bu kuralları, bu iş, e, kaideleri işleve sokuyorlar. Ve işleve sokarken çeşitli sonuca varıyorlar. Bazen o vardığı sonuçları muhtasar olarak zikrederler, aksini inkar etmemek kaydıyla. O yüzden baktığın zaman i̇bn Kesir ya tevil eden birisidir ya etmeyendir, doğru mu? Tevil edendir diyorsan, e o zaman birisi çıkar der ki istiva niye o zaman tevil etmedi. Tevil etmeyendir diyorsan o zaman niçin diyorsun ki burada yüzü tevil etmiş de zat demiş? İşte orada ehli sünnet alimlerinin söylediği yani burada yüzü zat diye söylemeleri delaletül iltizam babındandır. Tamam? Biz buraya Allah'ın zatı biz diyor muyuz? Evet diyoruz. Bize birisi sorduğu zaman helak olacak olan Allah'ın zatı zatından başkasıdır. Yani zatı helak olmayacaktır Allah'ın. Tamam? Zatını Allah bana ve teala'nın zatı helak olmayacaktır. Ve bu ayet buna delalet etmektedir. Zatına delalet etmektedir. Ama hangi yola delalet etmekte? İltizam. İltizam yoluyla zatının helak olmayacağına delalet etmektedir. Çünkü biz bu insanlara sorarız. Siz delaletül iltizamı kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Ediyorlar. Ediyorsunuz zaman bu delaletül iltizam olarak biz söyleriz. Biz zaten ehl-i sünnet olarak delaletül iltizam olayını ne yapıyoruz? Delaletül iltizam olayını kabul, kabul ediyoruz. Ve siz de bunu kabul ediyorsunuz. Tamam mı? Burayı anladık. Şimdi bu, bu insanlara ikinci, ikinci reddi olarak deriz ki mesela haza min bâbi itilâqil vejhi aledzet yani her şey helak olacaktır. Ne hariç? Yüzü hariç. Zat iltizam olarak zat. Yoksa ayette geçen yüzdür. O yüzden yüzün ispatı ne olarak var? Mutabakat olarak da var. De, tadammun olarak da yüzün ispatı var. Zatın helak olmaması ne olarak e, delalet var? İltizam olarak bunun neyi var? Delaleti var. Birinci reddi olarak böyle veririz. İkinci reddi olarak deriz ki, Her مِنْ بَابِ اِطْلَاقِ الْوَجْهِ عَلَذَّاتِ Yüzün vecihin zata itlak edilmesi. Yüz kelimesinin zat hakkında kullanılması. Bu Arap dil edebiyatında maruf. Şimdi bize diyorlar ki mesela. Siz tevil ettiniz. Biz diyoruz de ki tevil etmiyoruz. Neden? Çünkü biz ona zat derken delaletül iltizam babında zat diyoruz. Yüzü inkar etsek desek ki Allah'ın yüzü yok. Buradaki ayetten maksat sadece zattır desek o zaman biz tevil etmiş oluruz. Doğru mu? Değil mi? Şimdi Allah ayette diyor ki yüzü hariç her şey helak olacak. Biz buna aynı anda zatı hariç de demiyor muyuz? Diyoruz. Değil mi? Zatı hariç de diyoruz ama neyle beraber? Yüzün ispatıyla beraber. Neden yüzü ispat ediyoruz? Çünkü ayette geçen veci midir? Yüz müdür zat mıdır? Lafız olarak. Ayette geçen. Yüzdür. E peki o zaman biz yüzü ispat ediyoruz. Ama bununla beraber bu ayet zatının da helak olmayacağına delildir diyoruz. Buradan delilimiz ne? Çünkü bizim elimizde delaletul iltizam kaydısı var. Yakaldık burayı. delaletül iltizam. O zaman bu ayet iki şeye delalet eder. Bir, Allah'ın yüzünün ispatına, çünkü ayette yüz diyor açık açık ve yüzünün helak olmayacağına çünkü yüzü helak olmayacaktır diyor ve yine elhamdülillah ve yine zatının helak olmayacağına tamam bir de ne? Zatının helak olmayacağını. Bu da neyle sabit? Bu ayetin gereğiyle yani iltizamıyla sabit. Diyor ki size ikinci olarak reddiyemiz daha var. Vece, Arap dili edebiyatında zikredilir ve zat için kullanılır. Bu dilde maruftur. Türkçeye de kullanırsın. Adam diyorsun ki sevmediğin birisi var. Bir odada veya bir mekanda. O sevmediğin kişinin yanında da başka birisi var. Ve o sevmediğin kişinin yanındaki o başka birisini sen seviyorsun. Onun için yanına gidiyorsun onun. Yanına gidiyorsun. O sevmediğin kişi geliyorsan diyor ki ya ne geldin diyor buraya. Hani benimle ne işin var senin? Ben ne diyor Senin yüzün için gelmedim ben. Yani ne? Senin zatın için. Bu Türkçede de maruf. Ve bu Arap dili edebiyatında maruf oğlu maruf. Tamam bu bedehi bir şey. Bu çok maharif. Mesela Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Haram. Yüzünü mescidi harama çevir. Şimdi biz yüzümüzü namaz kılarken nereye çeviriyoruz? Kıble ne taraf şimdi bu, buraya göre? Şöyle değil mi? Çok hafif sağ. Diyor ki Allah yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Tamam cihet bu taraf. Ben zatımı buraya çevireceğim. Yüzümü buraya çevireceğim. Bunu mu istiyor Allah subhanehu ve teala? Tamam. İstiyor mu bunu? Yoksa tamamıyla zatın mı söylüyor burada hmm. Allah Subhanallah? Ama hangi kelimeyi kullandı? Yüzünüzü mescide harama çevirin. Peki Allah yüzünüzü dedi diye burada yüzün ispatı var mı kullar için Allah tarafından? Evet. Var. Neden? Delil. E yüz diyor zaten. Heh. Peki zatın e, kastı var mı burada? Şey zatın kıbleye çevrilmesi var mı ispatı? Yani yok, ama var. Şimdi bu insanlara soruyoruz. Biz zatımızı mı çevireceğiz? Bu ayete göre. Niye? Ayette yüz diyor. Ama gerek olarak lüzum olarak ney? Lüzum olarak ney var? İltizam olarak burada. Yüz var. İltizamdan hiç bakmaksızın. Allah Subhanahu ve teala burada hangi lafızı kullandı? Vecih. Yüz. Neyi kastetti? Zat. O zaman Arap dili edebiyatında Arap dilinde bu maruf. Kur'an'da da sünnette bunun bir sürü örneği var. Yüz kullanılır. Bununla ne kastedilir? yüz kullanılır. Bunlar ne kastedilir? Zat kastedilir. Tamam O zaman bunun ismini ne? Hadza min bab Bu vecihin yani yüzün zat hakkında kullanılmasıdır. Bu dilde maruf. Ama neyin ispatı ile beraber? Yüzün ispatı ile beraber. Tamam Mesela ve haythu ma kuntum vucu wujuhakum şatran. Nerede olursanız olun yüzünüzü ne yapın? Onun cihetine doğru çevirin. Mesela başka bir ayet. Allah ne buyuruyor? Hel etâke hadisul gâşiye. Sana örtüp bürüyen kıyametin haberi geldi mi? Geldi ya. De geldi mi? Vucuhun yevme izin hâşi'ah. Yüzler vardır ki o gün ne? Korkuludur. Şimdi o gün yüzler mi korkulu, zatlar mı korkulu? Zat tabi doğru ve biraz eksik. Hem yüz hem zat. Neden? Şimdi Allah Subhanahu ve teala burada yüzlerin bizzat kendini mi kastediyor yoksa o yüze sahip olanlar mı kastediyor? Yani adamın yüzü korku içinde ama kalbi böyle rahat. Böyle mi? Yok ne? Allah Subhanahu ve teala burada yüzü kullandı. Neyi kastetti? Zatı kastetti. Yüzün ispatı var mı bu ayette? Var çünkü Allah okullara yüz nispet etmiş. Yine aynı şekilde Allah her şey helak olacaktır. Onun yüzü hariç. Değil mi? Onun yüzü hariç. Peki burada Allah Subhanahu ve teala yüzü kendisine kullandı. Var olduğu için kullandı, ispat etti kendisine. ama zatı kastederek. Çünkü delil yüz kullanılıp Arapça'da zat kastedilir ama ikisinin ispatıyla beraber. Allah yüzünüzü mescidi harama çevirin dedi. Burada zatın zatınızı çevirinden kastetti. Ve aynı anda ayette e, her insana sorarız biz bu konuda bizle münakaşa edenlere de. Allah yüzünüzü mescidi harama çevirin dediğinizde, dediğinde bu ayette insanlar hakkında yüz geçtiği için Yüz sıfatı diye bir şey yok mu bu ayette? Var. Aynı anda aynı anda o ayetin içinde bizzat zatının da kast, e, e, ispatı yok mu kullar için? Var. Peki niçin aynı şeyi Allah hakkında yapmıyorsunuz? Ne fark var? Mana olarak. Külli kaydı olarak. Bu ayette her şey helak olacaktır Allah'ın vecihi hariç. Burada Allah'ın yüzünün ispatı var. Ama iltizam olarak zatının da baki kalacağı var. Bu birinci delil. ikinci delil Arap dilinde yüz ne yapılır? Zat hakkında kullanılır. Tamam. Mesela Allah devamında ne diyor? Amiletun nasibe. Amel etmiş yorulmuşlardır diyor. O gün yüzler amel etmiş ve yorulmuşlardır. Şimdi yüzler amel etmiş ve yorulmuş mu? Etmiş yorulmuş ama kim amel etmiş? Yani o yüz mü yoksa o yüzün sahibi mi? Bak o ne diyor Allah? O gün yüzler korkuludur. Tamam. Sonra amel etmiş yorulmuştur. Zat amel etmiş yorulmuştur. Ama onların yüzü var. Şimdi yok mu oradaki insanların yüzü? Cehennemdekilerin. Tamam. O zaman diyoruz ki minbabi itilakil vecihi ala azat. Yine mesela İmam-ı Zerkeşi Ulumul Kur'an'ında İmam-ı bunlar da bize bu tür bu konularda mukave edenler de i̇mam Zerkeşi alim olarak kabul ederler. Buna ehl-i sünnet alimleri de derler, bu zaten bedehi bir şey, ee, imam zerkeshinin ulumul Kur'an'daki takasusu, bu maruf. Diyor ki, itlaqul it it ismil cüz'i alal kulli diye bir ba açar. kendi ulumul Kur'an'da. Yani cüzün cüzün kül hakkında kullanılması, bir külli bir değer düşün. Bu külli bir değerin külli bir değer, bunun cüzleri var, bunu oluşturan. Sen sadece cüz'ü zikredip külli kastediyorsun. Bu Arap dilinde maruf. Tamam. İtalâku ismil cüz alelkul. Cüz isminin kullanılıp cüz'ün isminin kullanılıp neyi kast neyin kastedilmesi? Bu isimle küllün kastedilmesi babın diye bir bab açıyor bak. Babları örnek verirken neye örnek veriyor? Kullü şeyin hâlikun ve cehu ayetine örnek veriyor. Her şey helak olacaktır ama neyi hariç? Allah'ın zatı hariç. Şimdi Allah subhane, her şey helak olacaktır Allah'ın yüzü hariç. Ama neyi ha, e, yüzü hariç derken? Yüzün, yüz bir cüzdür. Yani e, bizim şu an bunu cüzlere bölmemiz manasına söylemiyoruz. Mana olarak ele alıyoruz yani. Tamam. Şimdi, Allah subhane ve teala'nın zatı var mı? Var. Bu zatının sıfatı olarak e, eli var mı? Var. Gözü var mı? Var. Yüzü var mı? Var var. Bunları cüz olarak düşün mana olarak. Burada cüzün zikrediyorsun sen ayette zikrettiği gibi. Neyi zikretti? Allah'ın zatını mı dedi yüzü mü? Yüzü dedi. Ama ne kastetti? Küllü yani zatın kendisini. İşte bunu açarken Arap dili edebiyatında maruf bir şey vardır diyor imamımız erkeşi. Bu da mesela bazen cüz zikredilir kül kastederek. Bak ne yapmış? O cüzü neyden sayıyor? Külden sayıyor. Demek ki o zaman Allah yüzün var diyorsa sen onu külden sayacaksın. Yani Allah subhanehu ve teala'nın zatından sayacaksın. iptal etmeden. Ama ekstradan de zatına delalet eder de. O ayrı bir şey. Çünkü delalet eder. Biz az önce onu gösterdik zaten. Tamam. Yine başka e, ne örnek veriyor? Mesela vucuhun yevme itin Bir takım yüzler vardır ki o gün mesutla, mesuttur o yüzler. Şimdi yüz mü mesut yoksa insan kendi mesut mu olacak cennetteki insanlar? Değil mi? Yani ikisi de ama yüzü zikredip neyi kastetti Allah orada? Ayette zatı kastetti değil mi? Ama yüzün ile beraber. Anladık? Bunlar zaten maruf bir şey. Yine mesela Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Sizin başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızdandır. Birisi diyelim ki ayağıyla kötü bir iş yaptı, fiil. Kötü bir yere gitti. Gözüyle bir kötü bir fiil yaptı. Harama baktı. Şimdi bu ayete bu kişi dahil mi değil mi? Nasıl dahil olsun ki? Allah diyor ki elinizle yaptıklarınızdandır. Ben elimle yapmadım ki ayağımla yaptım, gözümle yaptım. Şimdi burada Allah kullara el sıfatını ispat ediyor mu etmiyor mu bu ayette elleriniz diyerek? Ediyor şüphesiz. Peki zatını kastediyor mu? Kastediyor şüphesiz. O zaman ayette ne var? Hem elin zikri var kulların sıfatlarından hem de neyi var? Kulların zatının kastedilmesi var. Aynı ayette de böyle. Allah'ın yüzünün zikredilmesi var ama zatının kastedilmesi var. O zaman hem yüzü var Allah'ın burada, hem de bu yüzden ne kastedilmiş? Külli bir mana kastedilmiş. O zaman bak, en başından baktığımızda üç olay var olaya baktığımızda tabir sahihse. Bir, delaletul mutabaka, delaletul tadamun ve delaletul iltizam yoluyla bu ayette hiçbir sorun yok. Yüzün ispatı da var. Mutabaka olarak zatın ve neyin ispatı var? Helak olmamasının ispatı var. Yüzün helak ol olmamasının ispatı var. Tadammın olarak yüzün ispatı var. Ve e, yüzün tek başına ispatı var. Ve helak olmamasının tek başına ispatı var. İltizam olarak zatının ispatı var ayette. Bu birinci yaklaşımımız. İkinci yaklaşımımız ne dedik biz? E, e, i̇spatül cüzdür. Yok. E, ne dedik biz? İkinci yaklaşımımız minbabı itlâkül veci ala zat. Vecih kelimesi yani yüz kelimesi zat hakkında kullanılan bir kelimedir dilde. O zaman Allah orada yüzü kullanmış ama zat hakkında kullanmış ama yüzün ispatıyla beraber. değil mi? Mesela neye örnek verdik? Yüzünüzü mescidi harama çevirin. Yani hem yüzünüzü hem de zatınızı. Doğru mu? Hem burada zatın ispatı var ayette hem de yüzün ispatı var. O zaman vecih kelimesi Hani şimdi burada, bak şuraya bak, burası önemli. Şimdi burada yüz kelimesi yok mu? Yüz kelimesi. Bu yüz kelimesi neyi, neye delalet eder? Yüz. Doğru mu? Yüze delalet eder. Ama aynı anda neye delalet eder? Lugatta bu maruf. Yüzün tabir sahilse manalarından birisi demek yanlış olur ama anlama babında. E, Vechin iki manası var diyelim. Birincisi yüz, direkt manası. İkincisi de ne? Zat. O zaman bu ikisine de delalet ediyor çünkü umum. Öyle bakalım olay anlama babında. Tamam. Yoksa bu elfazül muştereke olarak demiyoruz. Yani bu nedir? Bu yüz, yüze delalet eder. Yüz, yani vecih yüz demektir. Aynı şekilde dilde zat hakkında da kullanılır. Madem ki ikisini kullanılır, ayette de umum, o zaman ikisini de ispat edeceksin. Bir karine getireceksin ki bunları haslaştırsın. Var mı elinde karine? Yok. O zaman bu ikisine de delalet eder. Değil mi? Şimdi ben sen desem ki yüz deyip sussam. Ne anlarsın? Sadece yüz deyip sussam. Bir rakam da anlayabilirsin. Suda yüzü de anlayabilirsin. İnsan yüzü de anlayabilirsin. Değil mi? Şimdi Allah subhanehu ve teala her şey helak olacaktır. Onun yüzü hariçtir dediğinde. Yüz. Hem onun vecihi hariçtir diyelim ki anlayalım. Her şey helak olacaktır. Onun vecihi hariçtir dediğinde. manalarından birisi ne? Asıl manası ne vecihin? Yüz. Doğru mu? Al sana yüz. Vecih yüz demek. Peki bu veci başka hangi ne için kullanılıyor dilde? Zat. O zaman ikisine de delalet etti. O zaman birisi dese ki tevil ettiniz diyeceğiz ki hayır tevil değil. İltiz çünkü tevil ne? Lafzı asıl manasından çıkarıp başka manaya hamletmek. Biz asıl manasından çıkarıp çıkardık mı? Yok. Asıl asıl manasını ispat ettik yüz diye. Bir de o kelimenin aynı şekilde başka şey hakkında kullanılmasını da ispat ettik. Hani bundan çıkıp sadece yüzü ispat edip sadece zat desek veya zatı ispat edip sadece yüz desek tamam burada hak payınız var. Ama biz ne diyoruz? Diyoruz ki hayır biz yüz diyor Allah yüzü ispat ediyoruz. Ve Allah vecihi zat hakkında da kullanmış onu da ispat ediyoruz. Siz burada çıkmaza düşüyorsunuz. Süs tutup. Allah'ın iki mana hakkında kullandığı şeyden şeyin bir tanesini iptal ediyorsunuz elinizde hiçbir delil olmadan. Siz tevilcisiniz. Bizde hiçbir tevrid yok. Tamam. Bu birinci yaklaşımımız dedik. Tadan bunu iltizem derler. İkincisi vecih yüzü hakkında kullanılması. Üçüncüsü de cüz'ün zikredilip küllün kastedilmesi. Şimdi biz bu üç şeyle yaklaşıyoruz. Bu üç şeyi mana olarak anlatabilir misin kısaca? Mana olarak. Üç şey. Biz üç yönden reddiye veririz. Birincisi neyi? Cüzün zikredilerek küllün kastedilmesi. Yani, cüzün kastedilmesi. Mesela Allah bazen bakıyorsun bir şeyin cüzünü zikrediyor küllü kastediyor. Ama o cüz o külden bir parça. Doğru mu değil mi? Hı. Mesela diyor ki o gün yüzler nimet içindedir. Koşmuştur, yorulmuştur. Değil mi? Ee, vesaire. Sadece o gün e, korku içinde olan yüzler mi yoksa insanın o gün kendisi mi? Kendisi ve yüzü. Doğru mu? Ama Allah kendisini mi zikretti lafız olarak yüzünü mü? Yüzünü zikretti. Ne kastetti? Küllü. Bu yüz insandan bir cüz müdür? Cüzdür. Cüz bu. Bu yüzden ne kastetti? Kül. Bu birinci yaklaşım. İkinci yaklaşım. Delaletü tadammın, delaletü iltizam ve delaletü mutabaka. Kullü şeyin halikun illa cehu ayeti. Her şey helak olacaktır. Vecihi hariç, mutabakat olarak Allah subhanehu ve teala'nın hem vecihine delalet eder, yüzüne, hem de helak olmamasına delalet eder. Tadammın olarak tek başına yüzüne ve tek başına helak olmamasına delalet eder. İltizam olarak da zatına delalet eder. O yüzden bu ayette diyoruz ki hem vecin hem de zatın ispatı var. Üçüncüsü, ney? Vechin yüz hakkında kullanılması. Vece kelimesinin dilde yüz hakkında kullanılması. Allah diyor ki yüzünüzü mescidi harama çevirin. Yani zatınızı. Ama aynı anda yüzünüzü. O zaman Allah hem orada zattan bahsetti hem de insanın yüzünden. İnsan çünkü hem kıble yüzünü dönecek hem zatını. Tamam. Şimdi dönelim Şeyh Hüseymi'nin sözlerine. Evet. Şimdi ne demişti rahimeullah ve delalatu'l-iltizam mufidatun jiddan li'talib li'talib'ilmi ve İnsan bununla birçok mesele elde edebilir tek bir delille. Bu delalatu'l-iltizamı etmeyi Allah kendisine nasip ederse bunları anlattık ve bunun semerlerini deminden beri onu gösterdik. O yüzden İbnü Seyyid'in neye vurgu yaptığını anladık değil mi? Bak bir mesele neler elde ediliyor. Tamam. Şimdi İbrhem rahim Rahimullah'ın kaldığı yerden devam edelim. Ve alem sonra diyor ki bil ki şunu bilmelisin. Ennel lazime min kavlillahi teala ve kavli resulih sallallahu aleyhi ve sellem. İza sahha en yekuna lazimen fehu hak. Yani diyor ki Allah subhane ve teala ve aresülünün eğer sahih olursa yani lazımlığı gerekliliğin gerekli olması sahih olursa bu haktır. Yani düşün ki Allah'ın kelamında bir şey var ve Resul'ünün kelamında da bir şey var ve bu zikredilen şeyler bir şeyleri gerektiriyor. Bu nedir? Haktır. Ve zalike. Neden? Neden haktır? Ve zalike li enne kelame kelam Allah ve Resuluhu. Çünkü Allah'ın ve Resul'ünün kelamı hakkun, haktır. Ve lazimul hakkı hakkın. Ve hakkın gerektirdiği şey de nedir? Haktır. Tamam. Hakkın gerektirdiği şey de haktır. Ve enne Allahu Teala alimun bima yakunu laziman min kelamihi ve kelami rasulih feyakunu Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kendi kullandığı kelamın, sözün, kendi kendi kelamının ve resulünün kelamının neyi gerektirdiğini, bu kelamının veya resulünün kelamının lazımın neyi bilir ve bildiği için de bu lazımı ney? murad edilen bir şey olur. Bu Allah ve Resul'ün kelamı hakkında. Ancak insanların kullandığı cümleler ve sözler veya itikatlar hakkında lazım olarak biz buna lazımul mezhep olayı var işte burada. Nasıl bakarız olaya? Yani düşün ki bir insan, bir fırka var burada. Bu fırka bizim biz Ehl-i Sünnet fırkası da olabilir. Bu fırka bidat ehli de olabilir. Herhangi bir eee Ehl-i Sünnete muhalefet eden bir taife de olabilir. Her, her taifenin makaleleri vardır. Yani kendi kullandıkları, sarf ettikleri cümleler vardır. İtikablarını beyan etme adına ortaya koydukları lafızlar, cümleler vardır. Tamam. Şimdi bu cümleler bazı şeyleri gerektiriyor olabilir. Yani ne gibi? Bak ahi sen böyle böyle diyorsan bu bunu gerektirir. Sen böyle böyle diyorsan böyle böyle demiş olursun. Buna lazım denir. Tamam. Şimdi bu lazım üç şekildedir diyor Şeyh Süleyman şimdi onu söyleyecek diyor ki bu emel lazım lazıma gelince min kawli ahadin siva kawli Allahi ve Rasulihi falehu sallatu halat Allah ve Resulünün dışındaki herhangi birisinin sözünün lazımı sözünün gereğinin 3 hali vardır üç hali vardır tamam diyor ki el ula birincisi en yuzker lil qaıl ve yeltezin bihi yani birisi bir şey söylüyor. Tamam. Karşı taraf da ona diyor ki sen böyle söylüyorsan sen bunu demiş olursun. Veya sen böyle söylersen bak senin sözün buna çıkar. Bu da ne der? Evet ben kabul ediyorum. Benim sözümün lazımı buysa ben onu kabul ederim. Benim için bir sorun yok. Ben onu kabul ederim. Ya bu kişi kabul eder. Mesela ne gibi? Mesela. Sıfatları inkar eden bir insanın sıfatları kabul eden bir kişiye şunu söylemesi gibi. Yani mesela bidat ehlinin bize söylemesi gibi. Diyor ki mesela bize. يَلْزَمُ isbatike إِسْبَاتِكَ اَسْسِفَاتِ Eğer sen fiili sıfatlardan, Allah hakkında fiili sıfatları kabul ediyorsan, biz şimdi ehl sünnet olarak fiili sıfatları kabul ediyor muyuz? Gelmesi, Allah'ın dünya semasına gecenin üçte birinde inmesi. Bunlar Allah'ın ne? Fiili sıfatları. Bunları kabul ediyor muyuz? Biz bunları kabul ediyoruz. Şimdi bize diyor ki senin işte bunu kabul etmenin etmen şunu gerektirir. Lillahi Azze ve cel. Allah Azze ve Celle hakkında bu sıfatları, fiili sıfatları kabul ettirmenin lazımı, iltizamı gereği şudur. Ee, en yekune min ef'alihi ma huve hadis. O zaman demek ki sen Allah'ın fiillerinde hadis olduğunu söylemiş olursun diyorlar bize. Biz diyoruz ki Allah gelir. Gecenin son, birin, son üçte birinde ne yapar? İner. Yani toplu bir manası ne? Allah'ın fiili sıfatları vardır. Biz bunu söyledikten sonra akidemizi bize diyorlar ki karşı taraf siz bunu söylüyorsanız eğer sizin sözünüzün şöyle bir gereği vardır. Sizin sözünüz şuna çıkar. Neye çıkar? Allah'ın o zaman demek size göre diyorlar Allah'ın fiillerinde hadis olan şeyler var. Ortaya çıkan bir şeyler var. Tamam. Önceden olmayıp da sonradan Allah hakkında bazı oluşumlar var demek. Yani mesela bir mahlukata örnek verelim. Yürüyor. Tamam. Yürüyor. Yürümeden önce ne, ne halindeydi bu? Durmuştu. Sonra ne yaptı? Durdu. Ve zatında bir yenilik oldu. Neydi o yenilik? Bir hareket yeniliği. Bir yenilik oldu. Yani yürümeye başladı. Zatında bir hareket olarak ne oldu? Bir değişiklik oldu. Diyorlar ki işte sizin sözünüzün işte bu değişikliğe ne olay verilir? Hadis denir. Tamam mı? Hadis. Diyorlar ki işte siz Allah'a şey fiili sıfatları vardır derseniz Allah'a hadislik ispatlamış olursunuz. Bu da küfürdür. Allah hakkında yeni bir şeylerin ol. Halbuki Allah zatında yenilik olmaz. Zatının yenilenmesi diye bir şey olmaz. Ne fiili olarak ne zat olarak hiçbir değişikliği olmaz diyorlar. Biz bunu ya sözümüzün gereği olarak kabul ederiz, edersek zaten sorun yok. Eğer etmezsek buna, bu adama cevap vermek zorundayız. Çünkü biz diyoruz ki Allah gecenin üçte birinden önce inmiyor. Üçte birinde iniyor. İniyorsa o zaman Allah'ın zatında yeni, yeni şeyler oldu. Ya bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Ya da fiili sıfatları inkar edeceğiz. Çünkü sözümüzün lazımı bu. Bize böyle yaklaşılırsınız. Sözümüzün lazımı o. Biz burada ne yaparız peki ehl-i sünnet olarak? Ya bu lazımı kabul ederiz deriz ki evet Allah'ın zatında yenilikler var olur. Ya da bunu reddederiz ama reddedersek de o zaman işgalin içinden çıkmamız lazım. Nedir o işgal? E az önce dedik ki biz Allah'a bazen iner bazen inmez. Bazen konuşur bazen konuşmaz. Bazen gelir bazen gelmez. Demek ki bir yenilik oluyormuş. Ya bu evet ya diyeceğiz ki Allah'ın zatında yenilik oluyor. Ya da bunların getirdiği bu lazımı kabul etmeyeceğiz. Diyeceğiz ki hayır biz böyle bir lazımiyet zorunluluk kabul etmiyoruz. O zaman yeni bir işgal soru gelir karşı taraftan. O zaman Allah'ın bazı anilmez, bazen iner. Bazen konuşur, bazen konuşmaz. Bu, bu yenilik midir, dil midir? Yenilik değilse zaten bazen lafzını kullanamayız. Yeniliktir ama bu iş burada, burada biz ne yaparız evli sünnet olarak? Karşı taraftan lazimiyet itirazı gelirse. Delaletül iltizam. Senin sözünün gereği şu. Şuna götürür. Neymiş bizim ge sözümüzün gereği? Eğer biz Allah'ın fiilleri vardır diyorsak o zaman Allah'ın zatında hadis meydana gelmiş olur. Sonradanlık, sonradan olan bazı şeyler meydana gelmiş olur. Biz ne deriz burada? Evet. Allah hakkında hudus ne? Allah hakkında hudus izafe edilebilir. Yenilik tabir sahse, teceddüt. Ama ne demek bu? Şimdi bunu anlatacağız. Mesela feyekulül musbit Karşı taraf bize böyle bir itiraz getirdiğinde isim sıfatları ispat eden şu kişi yani ehli sünnet kişi der ki ne evet benim için bir sorun yok ve ena elte dimu ben bunu kabul ediyorum senin getirdiğin bu lazimiyeti zorunluluğu kabul ediyorum fe in Allah teala lem yezel ve la yezalu faala lima yurid ve la nafada li aqwalhi ve faalhi evet Allah Subhanahu wa Taala dilediğini her zaman yapmaya her zaman yapar ve yapmaya da devam ediyor. Bunda ne gibi bir sorun var ki? Bu fiillerinin yenilenmesinde ne gibi bir sorun var ki? Bazen yenilenler bazen yenilenler. Ne gibi bir sorun var? Sadece onlar sorun olarak şunu görüyor. Eğer sen yenilik veya hadis bunu diğer bir Hadis diyelim mesela. Hadislik kabul edersen e demek ki Allah'ın zatında bir yaratık, yaratılmış meydana çıkmış olur. Çünkü önceden yoktu sonradan var oldu. Tamam Bunu yaklaşıyorlar. Şimdi ona gelecek o işgale cevap. Ve كما قال تعالى Allah subhanahu wa taala'nın buyurduğu gibi kul lev kana'l bahru midadan likelimati rabbi lenfida'l bahru qabla an tanfida kelimatu rabbi ve law ji'na bimithlihi madada. Rabbinin kelimeleri için eğer eğer deniz Rabbinin mürekkep olsa Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa tamam. Bunlar e, bu فِدَ e, Bahru قَبْلَ اَنْ تَلْفَدَ كَلِمَاتُ Rabbimin kelimeleri bitmeden önce ne olur? Bu mürekkepler biter. Yine Rabbinin kelimeleri ne yapmaz? Bitmez. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ Ve yardımcı olarak bir o kadarını daha katsak bile. Bütün bu denizler mürekkep olsa bir o kadarını daha yardımcı olarak da katsak. Rabbimin kelimeleri bitmeden önce ney? Bu mürekkepler biter. Yetmez. Tamam yani demek ki ne Allah Subhanahu ve Teala devamlı teceddit olarak fiil olarak fiil işler. Bir sorun yok. Yine Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ve kâle. Ve lev enma fi'l ardı min şecretin Eğer yerde olan bütün ağaçlar ne kalem olsa. Ve'l bahru yemudduhu min ba'dihi seb'atu ebhurin. E, ve denizde ardından 7 deniz daha. E, mürekkep olup katılsa. Ma nâfidet kelimâtullah fe Azizun hakim. Allah subhanehu ve teala'nın kelimeleri tükenmez. Allah azizdir. Hakimdir. <gülüyor> ve hudusu ahâdi fi'lihî te'âla la yestelzimû naqsan fi hakkı. Ve Allah'ın fiillerinin ahatlarının sonradan ahatlarının hadis olması Allah hakkında bir naksiyet, bir eksiklikliği gerektirmez. Şimdi ne demek bu? Şimdi buraya kadar biraz karışık gelmiş olabilir. Şimdi burayı biraz anlatalım maşallah. Mesela biri gelip dese ki, senin Allah'ın fiili sıfatlarını kabul etmen, ki bize diyoruz ya, Allah'ın fiilinden hadis olan şeylerin olmasını gerektirir. Çünkü fiili sıfatlar devamlılık ve yenilik içerir. Musa Aleyhisselam turdağına gelmeden önce konuşmuyordu. Geldi konuştu ve o konuşma, bir göre ne oldu? Sonradan ortaya çıktığı için, Allah'ın zatında sonradan ortaya çıkan bir şey olmaz o zaman kelamını iptal et. Allah kıyametten, dünya semasından önce gelmiyordu. E, pardon, gecenin üçte birinden önce dünya semasına inmiyordu. Üçte biri oldu, dünya semasına indi. Allah'ın zatında bir yenilik oldu. O zaman iptal et. Kıyamet gününden önce gelmedi. Kıyamet günü oldu, geldi. O zaman yenilik ortaya çıktı. İptal et. Allah'ın zatında yenilik olmaz. Hep böyle. Anladın? Şimdi diyorlar ki, çünkü fiili sıfatlar devamlılık ve yenilik içerir. İşte sıfatları inkar eden birisi, Ehli sünnet olan bir kişiye bu şekilde yaklaşarak sana göre Allah zaten konuşur. Şey bazen konuşur, bazen konuşmaz. Bazen merhamet eder, bazen merhamet etmez. Bazen kızar, bazen kızmaz. Bazen dünya semasına iner, bazen inmez gibi vesaire. Böylece Allah hakkında yenilenme, Allah hakkında hadislik yani yenilenme yani hadislik diyelim. Sonradan ortaya çıkmaklık Olur. Yani kısacası senin sözlerinin, lazımının gereği bize diyorlar. Senin sözlerinin, sizin sözlerinizin lazımını, lazımı yani gereği Allah hakkında hadis olan şeylerin ortaya çıkmasını gerektirir. Sonradan olan şeylerin ortaya çıkmasını gerektirir. Bu sonradan olan şey neyse gelmeye inme gerektirir diyorlar. ehl sünnet burada bunların bu sözlerine karşı der ki, ne der? Evet ben senin bana sunduğun lazım olarak bana karşı sunduğun bu lazımiyeti, bu zorunluluğu ben üzerime alıyorum. Diyorum ki evet bu zorunluluğu ben kabul ediyorum. Şimdi bazen birazdan yeni bir zorunluluk daha söyleyecekler. Onu kabul etmeyeceğiz mesela. Çünkü neden? Etmememizin sebebi var. Ama burada etmemizin de sebebi var. Çünkü Allah'ın hudus, hudus yani fiillerinde hudusluğun nebgi zararı var ki. Biz hudustan, sizin anladığınız hudusluktan, hadislikten sizin anladığınız hadisliği anlamıyoruz. Geleceğiz birazdan. Evet. Ben senin lazım olarak bana karşı sunduğun bu lazimiyeti kabul ediyorum deriz biz onlara. Allah Azze ve Celle el-hudus izafe edilir. Hadislik, yenilik, yenilenme, teceddüt izafe edilir ama ne manada? Allah Azze ve Celle kendi hakkında ne buyuruyor? مَا يَئْتِيهِم مِنْ ذِكْرِم مِنْ رَبِّهِمْ muhdes. Yani hadis, muhdes اِلَّا اِشْتَمَعُوا hum yalabun. Rablerinden muhdes ee, yeni bir, yani yeni, bir zikir gelmeye dursun, muhakkak onu ne yaparlar? Eğlence, eğlenceye alarak dinlerler onu. Rabbinden yeni bir muhdes, hadis bir zikir, söz gelmeye dursun, onu ne yaparlar mutlaka? Eğlence olarak. N ne olacak yani? Şimdi o zaman bunlara soruyoruz. Yani Allah Subhanahu ve teala'nın ayeti, ee, işte Nebi Sassülemin'in e Res Risaletinin ilk dönemlerinde de geldi. 10. senesinde de geldi. 15. senesinde de geldi. Yenilenmenin ne gibi zararı var şimdi? Allah'ta yenilik mi oldu? O yüzden zaten diyorlar ya, o yüzden Allah'ın kelamı yok. Öyle iptal ediyorlar. Veya eşyalar diyor ki, bu ses harf değildir. Ee, külli bir manadır. Vesaire böyle uzatıyorlar. Kelam-ı diyorlar. Kelam-ı Bu çok e, uzun kısım burası. Şimdi konumuz değil o. Tamam. Bir, al, Allah subhanehu ve teala buyuruyor. مَا يَتِهِمْ مِنْ ذِكْرِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Rabbinden muhtes. yeni bir söz gelmeye dursun hemen eğlenceyi alarak dinlerler. Ne olmuş yani Allah'ın yenilik fiillerinde yenilik olması? Bu mahluk olmasını gerektirmez yenilik olması. Şimdi e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine ne buyuruyor? اَنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا Allah kendi emrinden dilediğini ihdat eder, muhtez eder, ortaya koyar. Bak bunu söyleyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Şeyhül İslam ne diyor ama şimdi burası çok önemli. Şeyhül İslam İbn Teymiyye diyor ki burada bu lafız bunların kullandığı yani hudus, hadis, yenilik, yenilenme olayı laf bu lafzın yani hadis lafzının kelam ehli indinde bu kelimeye yükledikleri bir mana vardır. Yani onlar hani bize itiraz ediyor. Ya siz Allah'ta nasıl hadislik söyleyebilirsiniz? Nasıl fiili sıfat Allah'a izafe edebilirsiniz? Bunu Eş'ariler de diyor söylüyor. Cehmiye de söylüyor, Mutezil'e de söylüyor. Çünkü eşariler de fili sıfatları kabul etmezler. Siz Allah'ta nasıl gelme sıfatı, inme sıfatını kabul edersiniz? Veya konuşma sıfatını, şimdi eşarilerin kelam sıfatıyla ehl sünnetin kelam sıfatı aynı değil kastettikleri. Nasıl diyor bu türlü sıfatlar e, söylersiniz? E Allah'ın da nasıl hadis olan şeyler olabilir? İşte İbni Teymiye diyor ki onlar, hadis, onların hadisliğe yüklediği mana farklı, bizim ehl sünnet olarak yüklediğimiz mana farklı. Şimdi o zaman ne demiş oluyor İbn-i Bu lafız yani hudus, hadis lafzının kelam ehli indinde bu kelimeye yükledikleri bir mana vardır. Biz bunların kastettikleri bu manasıyla Allah'a hudus izafe etmeyi nefh ediyoruz. Allah'a hudus, bunların anladığı manada Allah'a hudus izafe etmeyi nefh ederiz. Çünkü bunların anladığı manada hadis olan bir şey, her hadis olan bir şey yaratılmış demektir diyorlar. Şimdi biz birazdan is is is ispatlayacağız ki hadis kelimesinin, e, manası kat'i olarak illa yaratılmış manası değildir. Geleceğiz oraya. İzafe etmeyi biz men ederiz. Sizin anladığınız şekildeki huduslu hadis olmayı biz reddederiz. Biz, bizim Allah katında kabul ettiğimiz hudus, Allah hakkında kabul ettiğimiz hadislik, hudusluk nedir? Allah'ın kelamında, Resulünün kelamında ve lügat ehlinin indindeki manası maruf olan hudusluktur. Bizim Allah hakkında kabul ettiğimiz hudusluk. Allah'ın kelamında, Resul'ün kelamında ve lügat ehlinin kelamında maruf olan bir hudusluk vardır, hadislik. Biz o hadisliği kabul ederiz. Biz illa gelmesi, Allah Subhanahu ve Teala'nın gelmesi zatında yaratıkların yaratılmış bir şeyin hulul etmesi diye böyle bir şey gerektirmez. Bu zaten küfür. İşte biz bu hudus, hudusluğu nefyetmeyiz. Allah'ın kelamındaki veya Resul'ün kelamındaki veya Lugat ehlinin kelamındaki anlaşılan gerçek bir hudusluk var. Onu işte e, nefret biz. Kelam ehlinin hudustan kastet, kastettiği nedir? Mahluk olan. Yani onlara göre e, varlık ikiye ayrılır. Bir, bak varlık kelam ehline göre ikiye ayrılır. Bir, kadim iki muhdes. Kadim yani eski, yani bir başlangıcı olmayan. Bu da tek birisidir. O da Allah. Onun dışındaki bütün her şey muhdestir, hadistir. Bütün hepsi muhdestir, hadistir. Yani mahluktur, yaratılmıştır. Tamam. Şimdi bu nispen doğru. Ama hudusu onların anladığı manada ele alırsan doğru. Ama biz diyoruz ki hudus sadece yaratılmış demek değil. Şimdi geleceğiz oraya. Bundan dolayı derler ki kendisinde her hudus, kaim olan şey mahluk olmuş olur. Değil mi? Gelme fiili hudustur. Onu Allah'a nispet edersen Allah da mahluk bir şey, yaratılmış bir şeyin olduğunu söylemiş olursun diyorlar. Anladın mı? Bundan dolayı derler ki kendisinde her hudus, kaim olan şey mahluktur, yaratılmıştır. Buna göre biz Allah'a kendisinde hadislerin kaim olduğunu söylersek, hadis olan şeylerin kaim olduğunu söylersek Allah yaratandır. Onun dışındaki her şey hadistir, mahluktur, sözümüz iptal olmuş olur diyorlar. Biz mesela felsefe eline, dinsilere, kafirlere, ateistlere, şunları bunlara ne diyoruz? Ee, Allah yaratandır, onun dışındaki her şey yaratılmıştır, hadistir. Diyorlar ki işte biz Allah'ın fiili sıfatlarını kabul edersek bu cümlemiz iptal olur. Çünkü Allah'ın varlığında da bir yaratık bir şey olmuş olur. O zaman bu ayrım yanlış olur. Biz diyoruz ki niye ayrım yanlış olsun ki? Biz hudustan kastımız yaratılmış hudustsa evet. Allah o hudustan zaten ne? Münezze. Bizim bahsettiğimiz o değil ki. Allah ayette kendi buyuruyor. Yuhdisu min emrihi e, Nebi Sasam Allah hakkında buyuruyor. Yuhdisu min inna emrihi ma Allah kendi emrinden dilediğini ihdas eder, ortaya koyar. Filan yani mahluk olmak zorunda değil. Ancak biz ehli sünnet olarak bunu reddediyoruz bunların bu söylediğini. Yani her her hadis yani muhdes olanın mahluk olduğuna inanmıyoruz. Çünkü gerek Allah'ın kelamında, gerek Resul'ün kelamında, gerek Arap kelamında hadislik nisbi bir şeydir. Bundan dolayı mesela, mesela geçmiş herhangi bir şeyi ele aldığımızda, geçmiş bir şey düşün, bu ne olursa olsun. Ele aldığımızda biz buna ne deriz? Muhtes mi deriz? Deriz ki kadim deriz değil mi? Yani eski. Eskidir deriz. Sonradan, o eskiden sonradan gelen, o eskiden sonra gelen bir şey ise ne deriz biz? Muhtestir deriz değil mi? Halbuki o belki 500 sene öncedir ama yine de biz yeni diyoruz onu. Mesela eee İmam Şafii'nin düşün, ilk dönemde fetvaları vardı. Kaç yüz sene önce? Bundan 1200 sene önce diyelim. 1100 sene önce. İmam Şafii'nin fetvaları vardı. Sonra İmam Şafii Mısır dönemi vesaire fetvaları değişti. Ne diyorlar alimler? Eski fetvası ve yeni fetvası. Halbuki yeni fetvası bugünkü alimler bile kitap yazarken ne diyorlar mesela yeni fetvası budur. Şimdi yeni kaç ne kadar geçmiş arasında? Belki 1000 sene geçmiş. Ama ilk kavline kıyasladığın zaman nispet olarak zikrettiğin zaman ne olmuş oldu? Ye, e, yeni olmuş oldu. Halbuki zaman olarak asırlar geçti üzerinde. Tamam bu nispi bir kavramdır. Bundan dolayı mesela alimler Allah Azze ve Celle'nin ma yeti ye min zikrin min Rabbihim muhdes rablerinden muhtes yani yeni bir zikir gelme gelmeye dursun muhakkak onu eğlence edinirler ayeti var ya diyorlar ki bu ayet hakkında alimler diyor ki yani nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı için bu muhtestir yenidir çünkü neden önceden duymamışlardı şimdi geldi yoksa Allah katında o belliydi zaten o söz senin için Allah hakkında yenilik mi oldu diyeceğiz şimdi nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yeni duydu vesaire ashabı tamam ee, bu ayet hakkında diyorlar ki yani, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabı için muhdestir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin inna allahe yuhtesu min emrihi ma yaşa. yani Allah emrinden dilediğini ihtisas eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü için alimler yine ne diyor? Yani ümmet için bir şey ihtisas eder demek. Şimdi Allah demiyor mu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah hakkında demiyor mu? Min emrihi ma Allah kendi emrinden dilediğini ihtisas eder. Nasıl yani şimdi bu Allah katında zaten maruf belli bir şey. Bunu ihdas eder. Yani kimin için? Ümmet için bu bir yeniliktir. Tamam. Ee, yani Allah Azze ve Celle malum ve maruf olan bir şeyi teşriği olarak ihdas etmiştir. Ortaya koymuştur. Bu, bu demektir sadece. İşte Allah'ın emri ümmet için muhtestir. Yani yenidir. Çünkü ilk defa bunlar ne yapıyorlar? Duyuyorlar. Mesela İmam Şafi'nin görüşü az önce söylediğimiz gibi. Adam iki elbise almış biri 20 gün önce. Birisi 15 gün önce. Değil mi? Adam e, 20 gün önce elb aldığı elbiseden sorduğun zaman adam ne diyor elbise için? Bu eski. 15 gün önce aldığı elbiseyi söylediğin zaman diyor ki bu yeni. Yani neyi kastediyor? Adam diyor ki bak e, bu kalem eski, bu kalem yeni. Bunu 15, 20 gün al önce almış, bunu 19 gün önce almış. Sadece bir gün var arasında. Ne diyor buna? Bu yeni, şey bu eski, bu yeni. Neden? Çünkü buna buna nispet ettiği için. Yani bu kadimlik, yenilik nisbi bir kavramdır. Tamam. Bu kullar için muhtes bir şeydir. Allah'ın gelmesinin biz keyfiyetini bilmiyoruz ki. Allah kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Bunda ne var ki? Allah Subhanahu ve Taala'nın ke kelamının aslı kadimdir. Hiçbir şey yokken de Allah konuşma sıfatı vardı. Ama ni yarattı, onlarla konuştu. Bunda ne var? Yani Allah kadimden malum olan bir şey ilk ama daha sonra Allah, Allah Subhanahu ve teala mesela ee, Turdağına geldiğinde Musa Aleyhisselam'la konuştu. Değil mi? Ne var bunda? Önceden konuşmamasının Turdağına geldiğinde konuştu. Ya bu yenilikte ne var? Ne gibi bir eksik var Allah hakkında? Kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Yani Musa Aleyhisselam o an teşri hakkında, din hakkında bir şeyler söyledi. Onu ihdas etti o an. Bunda ne var ki? Tamam. O yüzden sorarız bunlara. Siz hudustan ne kastediyorsunuz? Eğer derlerse ki kendi istilahımızdaki şeyleri kastediyoruz, biz bunu reddediyoruz. Allah hakkında mahluk, hulul etmesi vesaire böyle şeyleri reddediyoruz. Ama bizim anlattığımız hudustluğu soruyorsunuz. Allah ne deriz biz? Dilediğini yapar. Dilediğini ihdas eder. Bazen merhamet eder, bazen etmez. Bazen konuşur, bazen konuşmaz. Bunda hiçbir sorun yok. Ee, önümüzdeki ders 5. kaydından itibaren devam ediyoruz. Vallahu alimu sallallahu alim.